Şeytan el Rajeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Elhamdülillahi ve Ve bi ve efkar el hedi hedi yüceyi dinam Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer el umur muhtesatuha ve külle muhtesetin bidâ ve külle bidatin dalale ve külle dalalatin vesâhi ve hafînlar ve biz senedil muttası ile nebi sallallahu aleyhi ve sallam en nehukal min iktirabis saa kesretül katr ve külle tün ve kesretül kura ve külle tün ve kesiretül <Sessizlik> umara ve kılletül ümenâ Sadaka Resulullah Fîmâkâl Aziz ve sevgili kardeşlerim Gönül ne kahve ister ne kahvehane Gönül sohbet ister kahve bahane diye bir şiir var manzume var, beyit var yani insanoğlu sohbet istiyor, muhabbet istiyor, arkadaşlık, kardeşlik istiyor. Kahve ve kahvehane de bunun mekanı oluyor, vesilesi oluyor. Kahveye gidiyor, arkadaşları görüyor. Bu arada çalışıyor. İşte bir sohbet vesaire oluyor. Onların sohbet vesilesi kahveymiş bizim hadisi şerif. Biz de efendim Hadis-i şerif okuyoruz, o vesileyle bir araya geliyoruz. Bizimki daha sevaplı, bizimki daha kârlı, elhamdülillah. Hem sevap kazanıyoruz, hem dinimizi öğreniyoruz, hem de tatlı bir sohbet ve muhabbet olmuş oluyor. Keşke her zaman, her yerde sözümüz Kur'an-ı Kerim olsa, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olsa, hiç boş konuşmasak, her an sevap kazansak, ne kadar güzel olur. Bugün de sizi memnun edecek, hoş edecek miktarda, sıkmayacak kadar uzunlukta, efendim, şöyle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin hadis-i şeriflerinden okuyacağız. E, tabii nasıl olsa yasın namazını bekliyoruz. Yasın namazının da ne zaman olduğunu Allah bilir. Çünkü her takvim bir başka söz söylüyor. Allah-u Alem, bir sevap ve ileyhiz merke, uvenme diye bir söz var. Yani işin doğrusunu Allah bilir. Her takvim bir şey söylüyor. Ama işte biz de bu sohbeti bitirdiğimiz zaman yaslına vakti girer. Yaslanmanızı da kılarız, dağılırız. Şimdi birinci hadis-i şerif. Efendim, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tabarani'nin Abdurrahman İbni Amur'dan radıyallahu ah rivayet ettiğine göre kıyametin belirtilerini söylemiş bu hadis-i şerifte. Ahir zamanın, kıyametin, kopacağı son devirlerin hallerini, sıfatlarını beyan etmiş. Min iktiravis sa'a min iktiravis sa'a basit edilecek. Efendim, sa'a, es sa'a, eliflamlı yani belirgin olarak gelirse, o saat demek. Yani o saat ne? O meşhur, o meşhur, meş um, o efendim müthiş saat. Yani kıyamet kopması. Yani kıyametin adı kıyamet olarak da kullanılır Arapçada. Es-sa'a de denilir. Halbuki es-sa'a saat demek ama niye o saate kıyamet adı verilmiş? Yani öyle müthiş bir saat ki çok önemli. Hiç insanın hatırından çıkarmaması gereken bir müthiş saat. Kıyamet yani. Kıyametin yakınlaştığının alametleri olacak. Yani acaba kıyamet ne zaman kopacak? Bilmiyoruz ama kimse bilmiyor. Hatta Cebrail aleyhisselam hadisi şerifinde, meşhur bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor, metes sa'ah Kıyamet ne zaman kopacak? Burada da kıyamete saat diye söylüyor. Meta ne zaman demek? When demek İngilizce yani. Ne zaman kopacak kıyamet? Meta, saat sa ne zaman? Yani kıyametin kopuşu ne zaman? Efendimiz diyor ki <gülüyor> Bu konuda soruyu sorandan şu soru sorulan daha bilgi değil. Allah Allah Celle bu. Soruyu soran Cebrail Aleyhisselam soru sorulan Muhammed Mustafa Aleyhisselam bu ondan daha bilgil değil yani Allah bilir demek yani. Kimse bilmiyor. Cebrail de bilmiyor. Peygamber Efendimiz de efendim alametleri var duymuş. Yani soruyu sorandan soru sorulan daha bilgili değil ama bu kıyametin yakınlaşını gösteren bazı alametler vardır buyurmuş. Tabii o alametler nelerdir kısaca söylemek gerekirse İnsanların ahlakları bozulacak, terbiyesizlik artacak, iyi insanlar kadri kıymeti bilinmeyecek, horlatacak, itilecek, katılacak, kenarda kalacak, kötü insanlar başa çıkacak, yukarılara çıkacak. Efendim Sevaplı işler, aptallık, ahmaklık sayılacak, fena sayılacak, günahlı işlerde iyi hoş şeylermiş gibi herkesin rağbet ettiği şeyler olacak filan. Hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sıralarken şartları diyor ki entider emetu rabbeteha, entider emetu rabbeteha. Çok önemli bir cümle. manası şu: köle kadını hanımefendisi patronu doğurması. Allah Allah. Köleni köle evlenebilir, kölenin çocuğu olabilir ama. Köleni çözüyor da köle olur. Allah Allah. Köle kadının hanımefendisini doğurması ne demek acaba? Şu demek. Sanki anneler köle sanki onun sözünden çıkmaması lazım gelen hanım hanımcık kızlar sanki cadolazlar patron. Sanki kölenin efendisi sanki. Sanki anne esir de bu sanki esirin sahibi olan patron kadın sanır. Kıyamet Bu da ahlakın çok bozulduğunun en belirgin alametidir ki evlat anasına hürmet etmiyor. Erkek çocuklarının hürmet etmemesi hadi sarhoşluktandır, ayyaşlıktandır, serseriliktendir, kabadayılıktandır filan ama kız çocuğu olur? Kız çocuğu hanım evde dururdu eski zamanlarda. Aa, kız çocuğu da bozulduğu zaman kıyamet alameti demek yani bu. Mühim bir şey. Hakikaten ben hatırlarım benim üniversiteyi bitirdiğim yıllar ki hesaplayalım efendim. Bundan 30 küsür yıl önce ben İstanbul'un Erenköy semtinde otururdum. Erenköy bahçeli köşklerin olduğu güzel bir semt idi efendim. Zengin çocukların plan olduğu yerdi. Orada duyardım ki saat 2'de gecenin öğleden gece yarısından sonra 2'de kız Eve gelirmiş, annesi sorarmış, kız bu vakte kadar neredeydin? Ayıp değil mi böyle bu vakte kadar dolaşılamıyor, neredeydin? Sana ne? Sana ne? Sana ne diyormuş, demiş veya böyle bir şey anlatmışlardı bana. Ne karışıyorsun bak? Kız mı? İşte kıyamet alameti mesela. Şimdi bu hadis-i şerifte de kıyamet alametlerinden bazılarını Efendimiz sayıyor. Min miniktir abi sağa. Kıyametin yakınlaşması emarelerinden bazıları da şunlardır. iki nokta üstlükte demek yani, sayacak şimdi. Kesiret'in patrı ve kıllet'in nebahat. Yağmurun çok yağması, ama bitkinin az bitmesi, bitmemesi. Allah Allah, yağmur yağsa her tarafı ot kaplar. Yağmur yağdığı zaman her taraf ot kaplar, ot dolar, diz boyu ot olur, adam boyu ot olur. Yağmur yağdı, güneş çıktı, yağmur yağdı, güneş çıktı, hayır. Yağmur çok yağacak, ama ot bitmeyecek. Bu neden olabilir? <gülüyor> Tohumların bozulmasından olur. Yağmur sularının zehirli olmasından olur. Radyasyonlu olmasından olur. Havadan yağmurla beraber zehirli yağmurların yağmasından olur, ne bileyim. Bir sebep var da, ot bitmiyor işte yerde. Mesela bu Çernobul faciası olduğu zaman, Trakya'da ayçiçek tarlaları bitki vermedi. Ayçiçek tohumları kavruk kavruk bir şey oluvermiş yani içleri. Radyasyondan tohumlar bozulmuş. Bizim memlekette yani Çanakkale biraz daha güneyde şeyden biraz daha uzak bir yerde efendim bizim memlekette de bir takım böyle fıstıklar filan antep fıstığı dediğimiz kamuklu fıstık ağaçları fıstık vermedi. Bir takım acayiklikler oldu. Doğan çocuklar sakat doğdu. Çünkü tesir etti yani. Demek ki yağmur çok yağacak ama bitki bitmeyecek yer. Yani. Kıyametin alametlerinden birisi. Bu yağmurun çokluğu ama yerden bitkinin bitmesinin azlığı. Sonra Bekesretul kurra ve kıllatul fukaha. Kur'an okuyanlar çok olacak ama dini bilenler az olacak. Kur'an ne demek? Kâri kelimesinin çoğulu bu. Kâri okuyan demek. Kur'an okuyan. Kâri Kur'an okuyan demek. Kâriler yani Kur'an-ı Kerim okuyanlar, okumasını bilenler çok olacak. Ama kıllet-i dini bilen anlayışlı alim olmayacak. Bu da var. Şimdi birçok ülkede bu var. Annevi olarak öğrenmişler Kur'an-ı Kerim'i okumayı. Analarını babalarının zoruyla da ezberlemişler. küçükten, Kendi başlarına giremedikleri zamanda. Ezberlemişler. Ama iyi hoca bulunmuyor, iyi hoca az bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor, dinin ahkamını bilmiyor, haramları, helalleri bilmiyor, cemaate anlatamıyor. Ben Sapanca'da cemaatesi günleri ders veriyordum. Orada duydum. Yukarıdaki bir köye, dağ köyüne, ormanlık köye, Camimizin alt katına tahta döşeyelim de orası kadınların namaz kılma yeri olsun. Üst katı cami, alt katı da kadınların namaz kılma yeri olsun. Defogu bir kullanılıyor. Tahta döşeyelim, halı döşeyelim, sıhhatli bir şey olsun dedik. Yukarıya kefesi almaya gittik daha Dağköylerle. Orada dediler ki yaz geliyor. Bizim e, hoca Bizim çocuklarımızda Kur'an öğretmiyor. E, öğret hocam efendi çocuklarımızda yaz geliyor, okul tatil oluyor, Kur'an öğret diyorlarmış. Ben cami hocasıyım. Çocuklarımızın Kur'an hocası değilim diyor. Böyle şikayet ettiler bana. Benim biraz daha gördüğümü anlayınca bana da böyle yamuk baktılar, yan baktılar. Efendim, ben de değilim, yan bakana yan çakarım diyemedim. Efendim yan yan baktılar bana. Efendim de Taş attılar yani. Hocalarla da dalga geçtiler. Bizim hoca dedi, Telebelerimizi okutmuyor. Çok ben. Hiçbir şey demedim onlara. Aşağıda bazı geldiğim zaman Bizim sapancıya Bizim genç arkadaşlar var. İlahiyatçılar şöyle arkadaşlar. Dedim ki Yukarıda bir köy var. Köylü çocuğuna Kur'an öğretmek istiyor. Hoca Kur'an öğretmiyor. Hocalara karşı bir saygısızlık başlamış orada. Tatil yapmak size yasak. Öyle yazın tatil yapacağım, kampa gideceğim. Öyle şey. Oraya gideceksiniz. Oranın çocuklarına Allah rızası için parasız Kur'an-ı Kerim'i öğreteceksiniz. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen insan var da öğretecek. Kimse de var. Öğretmiyor. Böyle şey. Olmaz. Gidip öğreteceksiniz dedik. Bazı bunu konuştuk. Acı acı de dert yandık. Hakikaten bizim böyle e, imanlı, ihlaslı gençlerden birkaç tanesi kalkmışlar, köye gitmişler. Demişler ki biz geldik. Niye geldiniz? Burada Kur'an öğreteceğiz. Çocuklarınızı toplayın, Kur'an öğreteceğiz demişler ve öğretmişler. Allah onlardan razı olsun. Allah sayılarını arttırsın. O köyde o adamları mahcup ettikmiş sonuçta. Yani elhamdülillah bak Allah rızası için Kur'an öğretilirmiş, Allah rızası için dine hizmet edilirmiş, paraful efendim aranmazmış, Allah rızası için olurmuş diye. Ama şimdi burada gelelim işin baş tarafına. Hoca çocuklara Kur'an öğretmiyor. O, o, o köyün hocası reddetmiş. Öğretmiyor. Bu ilginç. Bu Bunun üzerinde durmamız lazım. Kur'an öğrenmek isteyen insanlar var da hoca öğretmiyor. Ya bilgisi olmadığı için öğretmiyor ya da iyi hoca olmadığı için. Allah korkusu yok. Dine hizmet etmek arzusu yok. Efendim salla başı Ne derler? Salla başını. Al maaşını. Bir şey olur mu? Yani sen Allah'ın dinine hizmet edeceksin. Ya takvası yok, Allah korkusu yok. Allah'tan korkmuyor. Ya da bilgisi yok öğretecek. İkisi de fena. Bak kıyamet alametlerinden birisi, yağmurun çok yağıp bitkinin az olması, ikinci kıyamet alameti, Kur'an okuyanlar çok ama dini bilen az. O da bir kıyamet alameti. Dini bilen insanlar çok olacak. Ben şimdi arkadaşlarıma her yerde söylüyorum. Avustralya'da söyledim. Dedim ki, yaşamak için size ne lazım? Dediler ki, hava lazım? Başka ne lazım? su lazım. Havasız susuz yaşayamaz kimse. Doğru söylüyorlar. Başka ne lazım? Gıda lazım. Doğru, o da doğru. Yemek yemeden de yaşayamaz. Size, bu üçünü Tayyip'likten sonra dedim ki size havadan da, sudan da, gıdadan da önce hoca lazım. Neden? Hoca olmazsa dininizi öğrenmezsiniz, dininizi öğrenmezseniz çoluk çocuğunuz sonunda İslam'ı unutur. Siz de unutursunuz cenazeyi kaldıracak insan kalmaz. Efendim, sonunda çocuklarınız yavrulaşır. Bak şimdi bu demir perde kalktığı zaman Kafkasya'ya giden kardeşlerimiz anlattılar. Dağıstan'da, Çeçenistan'da, efendim bilmem Abhazya'da vesairede biz Müslümanız elhamdülillah diyorlar. Düngürüngür ağlıyorlar. İslam'ı seviyorlar. Fakat cenazelerini kaldırması bilmiyorlar. Geraze'le namazı kıldıracak hoca kalmamış. Dinlerini öğretecek hoca kalmamış. Öyle olur. Bak burada Bilal Hoca gitmiş. Bilal Hoca gitmiş. Demirbaş Şarl zamanında Osmanlı ordusundan vazifeli olarak onunla beraber buraya gelmiş Türkler. Bir köy kurmuşlar. Yukarıya gitmiş Bilal Hoca onların ziyarete. Dedim Müslüman mı? Camileri var mı? Bunlar Osmanlılardan gelmişler. Ne olması lazım? İramizler olması lazım, üsvan olmalı lazım, öyle mi diler? Yok. Hiçbir şey yok. Unutulur. Unutulunca dinden, imandan mahrum olunca bir insan ahireti mahvolur, olur. Ebedi husrana uğrar. Eğer mümin olamamışsa ebedi cehennemde yanar. Demek ki insana havadan, sudan, gıdadan daha lazım bir şey. Hoca. Neden? Dinini öğrenecek. Allah'ın yolunu gösterecek efendim. Böylece ahiret saadetini tabi. İnsan bu dünyada keyifle yaşıyorum sanır ama bu dünya 80 sene. Bu dünyada herkes yaşıyor. Firavunlar da, Nemrutlar da efendim herkes yaşamış, ölmüş herkes Allah'ın takdir ettiği ömür kadar yaşamış. Buradaki yaşamak bir şey değil. Buradaki yaşamak kısa. Ahiretteki yaşam, ahiret hayatı sonsuz. Burası kısacık bir şey. Az bir şey. Yani bir insan askerlik yapıyor, geliyor. Ömründe askerlik az. Onun gibi de değil. Askerlik insanın ömründe gene bayağı bir yer tutar ama dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir yer tutmaz. Sıfır. Nokta gibi kalmaz. Devre gibi kalmaz. söz gibi kalmaz. Ahiret hayatı sonsuz. Sonsuz hayatı mahvoluyor adamın. Dünyada istediği gibi yaşasın. İsterse firavun gibi yaşasın. İsterse Karun gibi yaşasın. İsterse hangi bilmem hangi mendebur, hangi kafir, hangi azgın varsa onu düşünelim. Kıymeti yok. Ahireti mahvoldun bir insan çok kötü bir zarara uğramış demektir. Ahiretini kazanması için de insana hoca lazım. Ama nasıl hoca lazım? Allah'tan korkan, Kur'an'ı bilen, doğru yolu gösterecek, hakkı söyleyecek, ihlaslı, ahlaklı, takvaalı, Allah'tan korkan, Allah'ın sevgili kulu olan bir hocalar. Ha, kıyamette ne olacakmış? Kur'an-ı çok olacakmış ama böyle dini bilen insanlar az olacakmış. Bu da kıyamet alameti. 3. bir alamet söylüyor ve kesretül ümerâ ve kılle'tül ümenâ. Emirler, başقولar, komutanlar, müdürler, bakanlar çok olacak ama güvenilir insan az olur. Emir ne demek? Emir i harfi uzun. Emir emretme selahiyetine sahip herkese emir derler aracılık. Yani bir dairenin başında müdür olmuş, sağ sola emir yazdırıyor, sözü dinlenir. Tamam bu da emir. Askerlerin başına başkulu olmuş, başkan olmuş. Emir diyor. Kıta dur, sağ dön, yere yat, bilmem silah tak, ileri, marş, hücum. Ha, bunu da emri dinleniyor. Bu da emir. Yani komutan da demek, başkan da demek, lider de demek, müdür de demek. Hatta devlet başkanının adı nedir? Emirül Müminin. Ya Emirül Müminin, ismini söylemezlerdi mesela. Hazreti ömer'in yanına geliyor. Ya Emirül Müminin şöyle mi, bu böyle mi? Böyle sorarlar. Müminlerin emiri, yani emretme, selahiyetine, hakkına, efendim, sahip olan insan. Emirler çok olacak. Yani, başkanlar, müdürler, liderler, efendim, vesaire, vesaire. Çok olacak ama güvenilen insan az olacak. Emin, itimatlı insan, güvenilen insan olacak. Yani, emirler hain olacak. Yani, Geçtikleri makamı Allah'ın rızasına uygun yönetmeyecekler. Efendim, kim bilir ne menfaat kazanmak için, nasıl yönetecekler şimdi? Kimleri kayıracaklar, keselerini nasıl dolduracaklar, hazineyi nasıl soyacaklar, ne yapacaklar şimdi? Emir çok olacak ama, emir emin güvenilir, insan az olacak, kıyamet Bu yüzden Bunlardan bize çıkan ders nedir? Tabii efendim. Eee kıyametin birçok hadis-i şeriflerde belirtilen sıfatları, emareleri zuhur etmiştir. Şu devirde mevcuttur. Kıyamet yakındır. Aklımızı başımıza toplayalım. Ne zaman kopacağı belli olmaz. Ne zaman kopacak? La tefikküm illa vaktet. Kıyanet nasıl gelecekmiş, apansız gelecek, ansızdan gelecekmiş, hiç farkında olmadığı bir sırada. Hatta adam ağacı dikecek, çukuru kazmış, ağacı dikemeyecekmiş. Hatta malı almış, kumaşı ölçtürmüş, parasını veremeyecekmiş. Yani herkes gafletteyken, ticaretinde, ziraatinde, işinde gücündeyken ansızdın Ya yani bu, bu dünya daha sağlam bir görünüyor. Daha çürümemiş, etrafta sağlam taşlar filan görüyorum ben yollarda, giderken yollarda kesmişler, kenarları görünüyor. Daha bu dünya çürük değil, daha çok yaşar. Peki öyle gibi görünüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bahsettiği efendim, kıyamet alametleri çoğalmış durumda. Ne söylemiş Peygamber Efendimiz? Sevaplar işlenmeyecek, değersiz olacak, Günahlar işlenecek, günahlardan korkulmuş. Yapılıyor. Git Müslüman ülkelerini gör. Gel buradaki Müslümanlara bak. Günahları işliyorlar mı, işlemiyorlar mı? Sevapları tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? O alamet belirmiş. Kızlar bile, değil erkek çocuklar, babadayı erkek çocuklar, efendim haşere erkek çocuklar, kızlar bile anasını, babasını dinlenecek. Bu durum olmuş mu? Olmuş yani şimdi Almanya'da filan kanun varmış 17, 17 yaşını geçti mi ana çocuğuna söz netemiyormuş Hicabında kız evden kaçıyormuş, erkek evden kaçıyormuş, Efendim, devlet ona bakıyormuş, parasını da ana babadan alıyormuş. Vay başıma gelenler, vay başıma gelenler. Hem çocuk beni dinlemeyecek, hem bana asi olacak, hem bana aykırı gidecek, hem de çatır çatır devlet parayı benim maaşımdan kesecek, o hayne yedirtir. Allah Allah. Kıyamet alam et. E dini bilgi azalacak. Hoca azalacak. İhlaslı Hoca azalacak. Efendim, bilmeyen insanlar çoğalacak. Birçok alametleri belirmiştir. Onun için kıyamet kopabilir diye aklımızı başımıza alıp teve bir an evvel edip iyi insan olmamız lazım. Bir şey daha söyleyeyim ben. Bu daha önemli. Şimdiye kadar söylediklerim önemli oldu hadi. Şimdi söyleyeceğim daha önemli. Bir insan öldü mü? Aa, Hasan Efendi ölmüş. İnna lillahi ve inna billahi. Hay Allah. Tüm beraber konuşmuştuk. Varsayabilmiştik, çarşıya gitmiştik de. Hay Allah. Bizden sonra gitmiş, akşam ölü vermiş. Ha, bir insan öldü mü? İzamat vâd et, insanı takat, kâvmet, kıyamet. Onun kıyameti kopmuş demek ki. Bitti onun için. Özel kıyameti koptu. Bir insan öldümü onun kıyameti kokmuş. E, i̇nsanın ölmesi her an mümkün. Onun için dünyanın böyle sağlamlığı, direğinin çürümemiş olması filan mühim değil. İnsanın ölmesi her an olabilir, her an oluyor. Her an aramızdan birileri ölebiliyor. Yunus Emre bunu çok değişik bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, halkı bostan edinmiştir, <gülüyor> dilediğin üzer ölüm. Yüzmek demek? Koparmak demek. İp üzülcü derler. Koparıldı, koptu demek yani. Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Yani bostancı, bostanın sahibi, efendim, bostana girer, hangi kartı, hangi kartı olmuş bir kartı, çok çok kes geliyorsa, olgunlar çıkıyor, patiye koparlıyor. Halkı bostan edinmiştir, dilediği üzer, yani dilediğini kopartıyor, alıyor, götürüyor. Çuvala doluyor, götürüyor. Azrail eli sem geliyor, ulaşıyor, kimin vakti gelmişse alıp götürüyor. Can damarını kopartıyor, ruhunu kabz ediyor, alıyor, götürüyor. İnsan öldüğünde onun kıyameti kopmuş demektir. Ölüm hepimizin başında. Kim bilir nerede, nasıl, nasıl gelecek, nasıl olacak bilmiyoruz. Allah iman selametliği versin, günah üzere öldürmesin. Efendim, tevbe etmiş olarak, sevdiği bir kul olarak abdestliyken, oruç dilimiz dinimiz zikrullahla meşgulken, sevdiği bir kul halindeyken Allah şu emaneti efendim böyle teslim etmeyi nasip etsin, böyle kötü bir ölümle ölmekten cümlemizi korusun. Kimisi Allah saklasın, meyhanede ölüyor. Kimisi, bir kötülük yaparken ölüyor. Kimisi, Allah'ın en sevmediği bir günahı işlerken ölüyor. Allah sakın! Yani, kimisi küfür üzere ölüyor. Bilaf söylüyor, kafir, bilaf söylenir ne? Söylüyor, söylemiş, ondan da ölüyor. Hay Allah! Öldü gitti işte. Kimisine de Allah tevbe nasip ediyor. Hacca gitmek nasip ediyor. sakal bırakmak nasip ediyor. Efendim namazındayken, miyazındayken güzel bir ölümle ölüyor. Bizim Yalova'da bir İsa amcamız vardı. İmanımızdan yaşlı bir insan. Hep hayırlara koşardı. Hep hayırlara koşardı. Efendim cami yapımında. Efendim daha başka hayırlı işlerde. Çok hayırları oldu. İşte okul yapımında çok hizmetleri oldu. İsa amca gene böyle bir hayırı takip ederken kaymakamın karşısında işte o hayırlı iş olsun diye kaymakama ricade bulunurken fena alışıyor, halıya çöküyor. İnna lillahi ve inna ileyhi acim. Hayır işlerken, hayırı takip ederken. Allah gecinde versin, hayırlı ömür versin, uzun ömür versin, Efendim, sıhhatle afiyetle yaşamak tasip etsin, azan uksanlığı vermesin, bunaklık, ihtiyarlık, hastalık yatalaklık, efendim, böyle çok feci ıstırap, amansız hastalık vesaire vermesin. Huzur içinde, mutlu, bahtiyar yaşamak nasip etsin. Bir sevaplı işler yapmak nasip etsin. Ben diyorum ki arkadaşlara, her birimiz bir yerde, kendi adımıza bir cami yaptıralım inşallah. Çünkü kim bu dünyada bir cami yaptırırsa, Allah cennet ona bir köşk verilmiş. Cenneti bu dünyadayken cami yaptırıp bir garanti altına alalım. Teminat, garanti değil, garanti yavucu, değil mi? Garanti. O İngilizce. Teminat altı alalım. Bir cami yapalım. Allah bize orada bir köşk cennet emmaklarının kenarında. içi şeyler dolu, dayalı, döşeli. Hepimize ishan etsin diyorum. Nice nice hayırları Allah yapmayı nasip eylesin. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim. Kıyamet kopabilir. Efendim. Kıyamet senin hayatında kopmazsa bile, senin hayatın koparsa, senin kıyametin kopmuş olabilir. Gezinler dersin. Ama her an olabilir. Onun için nasıl olacağız? Biz ne diyoruz arkadaşlarımda? Devamlı abdestli gezi. Neden diyoruz bunu? Derviş, ölüme hazırlıklı insandır onlar. Devamlı abdestli gezin ne olacağı belli olmaz. Bir araba çarpar, Allah korusun. İnna lillâh ve inna ileyhi Bizim bir Barmara Üniversitesi'nde Yardımcı döken Cennet elmaklarının kenarında içi şeyler dolu Dayalı döşeli Hepimize ishan etsin diyorum Nice nice hayırları Allah yapmayı nasip eylesin Evet aziz ve muhtemem kardeşlerim Kıyamet kopabilir Efendim Kıyamet senin hayatında kopmazsa bile Senin hayatın koparsa Senin kıyametin kopmuş olabilir Gezinden dersin Ama her an olabilir. Onun için nasıl olacağız? Biz ne diyoruz arkadaşlarımıza? Devamlı abdestli gezi Neden diyoruz bunu? Derviş, ölüme hazırlıklı insandır. Ondan. Devamlı abdestli gezin. Ne olacağı Böyle olmaz. Bir araba çarpar. Şey Allah korusun. İnnâ ve innâ Bizim bir Barmara Üniversitesi'nde yardımcı doşen Selçuk Eray'dır diye kardeşimiz vardı. Üniversitede hocaydı. Geldi bizim camimizde kandil gecesi konuşma yaptı, vaaz verdi. Kürsüde güzel güzel anlattı, Miraç kandilini filan. Ondan sonra aşağı indi, elimizi öptü, dedi ki hocam, bana müsaade edin, ben gideyim. Ya kal yatsı namazına dedim. Yok gideyim dedi. Atladı arabasına gitti. Bizim bir arkadaş götürüyordu. Bizim Mahmud'un arabasıyla birisi götürüyordu onu efendim yolda demiş ki ya hocamız kal dedi kalmadık demiş söz dinleseydik filan demiş ama artık gitti yola Erenköy'e gelirken kendi semtine gelirken ana yoldan e, çıkışta bir yanlış iş yapmış efendim minibüse çarpmış bu kenarda oturuyormuş arkada küt buna çarpmış minibüs hemen camide kandil gecesi Konuşmasını yapmıştı, gündüz oruç duymuştu, efendim, evine daha gelemeden arabaya bindi, daha yemek yememiş, derli yani toplu yemek yememiş yani. Konuşmayı yapayım diye camiye gelmiş, efendim, daha evine ulaşamadan ahirete ulaşın. Evine gelmeden ahirete geldi, gitti yani, belli olmaz. Onun için özüme hazırlıklı olalım tevbekar olalım, tevbeyi çabuk yapalım, Allah yolunda yürüyelim, abdestli olalım, dilimiz zikre alışkın olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Temutun nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Zikirle yaşarsanız, zikirle ölürsünüz. Tam en son anda La ilahe illallah derim. Diyemezsin ben. Dünyadayken La ilahe illallah demeyi, demeyi zikri, zikri diline alıştır. La ilahe illallah çok dile. Öyle yaşa da yaşadığın gibi ölmek nasip olacağına göre kayde öyle olduğuna göre Allah'ın ilahi kanunu öyle olduğuna göre sen la ilahe illallah diye, diye diye Allah diye diye yaşa da la ilahe illallah diye diye Allah diye diye ölmek nasip olsun. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz diyormuş ki nasıl yaşadıysan öyle öleceksin. Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Yaşadığınıza uygun bir şekilde ölürsünüz. Allah saklasın. Kötü bir hayat süren insanın o kötü bir hal üzerindeyken ölmesi mümkün olur. Muhtemel olur. İyi bir hal ile yaşayan bir insan da iyi bir halde göçer. Benim imrendiğim bir ahirete göçüş şeklini size anlatayım. Efendim Çarşı Kapı Camisi'nin imamı tanıdığımız bir kimseydi. Efendim Ramazan'da sahur yemen yemişler. Oruca niyetlenmiş. Evinden camiye gelmiş. Oruçlu. Camiye gelmiş. Namaz kılacak, Abdestli. <gülüyor> Camide bir cüz Kur'an-ı Kerim okumuş mukabile diyoruz ya hani namazdan önce okunuyor. Onu okumuş. Kur'an-ı Kerim'de okudu. Namaza durmuş. Allah-u Ekber imam Cemaat arkada ona uymuşlar. Secdeye yatmış. Allahu Ekber. Secdeye Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Millet bekliyor ki imam kalksın. Yatmışlar, yatmışlar, yatmışlar. Secdeye de durmuşlar, durmuşlar, durmuşlar. İmam Allah'a ver demiyor. Kalkmıyor. Anlamışlar bir şey olduğunu. Bu kadar uzun olmaz. Ne kadar uzun olsa bu kadar uzun olmaz. Kalkmışlar. Hoca'ya bakmışlar. Hoca secdede ruhunu teslim etmiş. Allahu Ekber oruçlu abdestli Kur'an okumuş camide namazda secdede ama çok iyi bir hafızmış Kur'an iyi bir insanmış Allah yaşadığı gibi öldürüyor Kur'an'la namaz kıldırmış hep namazla abdestli dermiş an Allah derken ruhum teslim etmiş kulun Allah'a en yakın zamanı secde haliymiş. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde haliymiş. Bakın güzel. Allah cümlemize böyle güzel bir hüsn hatime ile ahirete görüşmek nasip etsin. Azmi ve sevgili kardeşlerim. İkinci hadis-i şerif. Ek, min ekmelil mü'minine imanen ahsenuhum kulukan ve altafuhum bi ehlihim. Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anhadan Hakim Müstedrek'in efendim rivayet etmiş bu hadisin şerifi. Müminlerin imanca en olgunlarındandır, huyca en güzel olanları ve ailelerine en satifeci, en lütufkar davrananları. <gülüyor> İmanın biliyorsunuz kamil olması, olgun olması çok önemli. Kamil imanlı olmak, olgun imanlı, tam imanlı olmak çok önemli. En olgun imanlı olanlar, imanca en kamil olanlar kimlermiş? Huyları en güzel olanlarmış. O halde ne yapacağız? Hepimiz huylarımıza bakacağız. Ben nasıl bir insanım ya? Kendi kendimize düşünüyorum. Acaba ben nasıl bir insanım? Birilerine sorduralım. Ya sen benim namıma al sen şu kadar para. Seni gibi görevlendiriyorum. Sivil ne derler? Hafiye. Hafiye gizli. Efendim, sen benim namıma şu insanlar arasında bir araştırma yap bakalım. Bu insanlara göre ben nasıl bir insanım? Diyecek, soracak tabii. Diyecek nasıl bu adam? Aman ya Bir sinirlidir, barut gibidir, kızgındır, asabidir, vesairedir. Veyahut diyecek ki, aman, melek gibidir, çok tatlıdır, tadına doyum olmayan bir arkadaştır, bir tanedir, herkesin sevdiği bir insandır. Bakalım ne diyecekler? Yani bir insanın huyunun güzel olması, öteki insanlardan sorulur. Öteki insanlar bakalım onu nasıl görüyor? Tabii öteki müminler, neden öteki müminler diyorum? Kafir zaten Müslümanı sevmez ki. Kafir Peygamber Efendimiz'i bile sevmemiş. Ümmetin en mübarek insanlarını bile sevmemişler. Kafir, kafirlerin söz yok. Zaten kafirin, hatta yalancının şahitliği hakkında yok. İyi, i̇yi Müslüman olmayanın İslam mahkemelerinde sözü bile dinlemez. Asıl Doğru düzgün insanlar. Bakalım ne diyorlar bunlar hakkında. İyidir. Allah selam versin İyi arkadaşlık. Melek gibiydi. Mesela pazarında birisi öldü bizim ihvanımızdan. Hanım'a demiş ki bilmem 50-60 yıl beraber yaşadık. Bir defa bile birbirimizi incitmedik. Sabah tamam, kalkardı. Benden önce kalkardı. Efendim suyu ısıtırdı. Hanım sıcak, hadi soğukta üşüme kalk, adresini alıver hadi beraber ben camiye gidiyorum sen namazını kılma hadi kalkamazsın belki filan böyle evine yardım ederek şey yaparak böyle hiç incitmemişler ne güzel huyların güzel olması çok önemli bir de ne ekliyor Efendimiz ve el bir ehliyim ailesinin fertlerine karşı en lütufkar yumuşak latifeci tatlı davranmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi ara, arasında özel hayatında latifeciymiş. Böyle hani çatık kaşlı, somurtup, Efendim böyle soğuk değilmiş. Latifeciymiş. Ee, bunu unutmayalım. Yani biraz tatlı dilli, Güleç yüzlü efendim, latifeci Olmaya dikkat edelim. Yani bir insanın, ben bugün hanımlarını kendisinin dindarlığı için bir ölçü görüyorum. falanca adam. Aa hanımı bu mu? Eyvah bu hanım ölçü değil. Demek ki bizim arkadaş, eyvah bak hanımı böyle. Veyahut efendim hanımından sorulur. Ya senin bu bey nasıl? Bizim aksakallı bir arkadaş var. Çok iyi arkadaş falan dedik. Çok halimselik dedik. Çok iyiliksever dedik. Hiç unutmuyorum. Hanımı dedi ki Ah hocam dedi. Bir de onu bana sorduk. Vallahi üzüldüm yani. Dıştan bize karşı çok iyi ama Hanımı diyor ki bir de bana sorduk hocam. Ne çektiydi? Barut gibidir. Evet. Pom! Birden böyle. Barut gibiydi. Bir de bana söyledi. Onun için aile halkına, aile halkına da lütufkar, katipici, tatlı, böyle sevimli davranmak lazımdır. Bu da önemli bir husus. Çocuklara karşı da öyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklar hakkında bir tavsiyesi var. Ben ilk okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Çocuklarınıza soylu insan muamelesi yapın diyor Peygamber Efendimiz. Soylu insan. Yani soylu insan ne demek? Padişahın şehzadesi soylu insan. Vezir'in oğlu soylu insan. Hadi bakalım. Vereyim onu bir ensesine bir tane patlat hadi. Salim Allah denizli yüzlerler de güneşte kuruturlar insan. Bir de tuz ekerle Hadi bakalım. Yapamazsın. Neden? Ee, babası var, hatırı var, bilmem nesi var. Ona gelince aa, yaramazlık bile yapsa, camı kırsa siyane takarız, takarız. <gülüyor> ama başkası yaptı ama fakir bir tane enzelsine takarız. Çat, çat, çat kaşane. Demek ki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Çocuğunuza soylu insan muamelesi yapın. Değer verin yani çocuğunu. Azarlamayın. Öyle çocuk sakin olur, gerilimsiz olur. Azarlanan çocuk haşarı olur, dövizlükçe daha haşarı olur. Yani önemli bir nokta. Bu Ertafuhun bir ehli, ehliyim yani ailesine karşı lütufkar olmak. Ailenin bütün fertleri bahis konusunda bu. Hanımı ve çocukları. Babası koç bıyıklı. Ee, de, bu kadar eve geliyor, kapıdan. Çocuklar bir tarafa kaçıyor, savaşıyor. Hanım mutfağa gidiyor. Neden? Bu adam barut gibi. Evde efendim herkes korkuyor, titriyor. Olmadı. Herkes memnun olacak. Şey yapacak, hoş geldin diyecek. Ben ne diyecek, sevinecek. Efendim şey yapacak, evde bir muhabbet olacak. Bu büyük ölçüde babaya düşer yani. Babanın aile ehline, ailedeki her kişiye yer davranmasına bağlıdır. İşte böyle olursa imancı en kuvvetli olmuş oluyor. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani şeyde, vaazlarımızda bunları çok söylüyoruz. Çünkü bizim şeyimizde efendim maalesef Anadolu'da e, bunun aksi şey yapılabilir. Yani bunu, bunun aksine şeyler çoktur. Hatta yaz dirisinin mektubunu hiç unutamam. Bana mektup yazdı, efendim. aşkım okudum. Yüreğim parçalandı. Hocam diyor. Ben diyor, sizin mülklerinizden birisiyim diyor. Dermiş yani. Namazı mı yazdı bir kız. Ben diyor, sizin mülklerinizdenim diyor. Namazımı mı kılarım diyor. Elimden geldiğince dini görevi, görevlerimi yapmaya çalışırım diyor. Hocam çok sinirli diyor. Beni çok yere döver diyor dövdüğün zaman, hocam diyor, evin duvarları kan içinde kalır, diyor. Çok acıdı. Bu kız kızcağızı kim kurtaracak? Allah yardımcısı olsun. Yani namazda mı yazdı bir kızcağız ama dayak yerken kocası kafasını duvara vurmuş bunu böyle tutup duvarlar kan içinde kalır, diyor. E tamam, kadın senden zayıf, sen onu pataklayabiliyorsun. Erkeksen gel de beni patakla bakalım. Ben 1.90 boyundayım, şampiyonum, gel bakalım benim patakla. O zayıfı buldun, Efendim onu yapıyorsun. Derler adama değil mi yani? Allah mazlumun yardımcısıdır. Mazlumun ahını zalimden alır. Ahir zamanda bir gün gelir efendim o adam onun hesabını verir. Evve yeferru'l meru min ve ümmihi ve ebîhi ve sahîbîhi ve benîhi. O o günde kişi kardeşinden kaçacak Anasından, babasından kaçacak, hanımından, çocuklarından kaçacak. Niye? İyi evlatlık yapmadı, iyi kocalık yapmadı. Onlara zulmetti, şimdi hesap soracaklar, hak isteyecekler diye kaçıyor ahiret. Ama kaçamaz tabii, hesabı vermek zorunda, cezayı çekmek zorunda. Onun için insanların, müminlerin imancı en olgunu, huyu en güzel olandır ve özellikle aile fertlerine en lütufkar davranandır. Hazreti Ayşe Hanım'ızdan rivayet edilmiş bu hadis-i şerif hatırınıza kalsın. Peygamber Efendimiz bunu buyurmuş. Hanımlarımıza, çocuk çocuğumuza efendim mülayim davranmalıyız ki Allah'ın dikkat edelim. İkinci hadis-i şerif bu. Geliyoruz 3. ve sonuncu hadis-i şerife. Efendim 3 hadis okuyacak okuyacağız bugün. Min afdal-i en teşfa'a beynel isneyni fin nikah. İbn-i Mâcehbi. Ebi Dühüm radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Biliyorsunuz insanlar arasında bazı kimseler aracı ve ricacı olur. Rica ederler. Ya sen şuna şu işine yardımcı oluver filan diye. Buna şefaat etmek denilir Arapçada. Şefaat aslında e, şef kelimesinden geliyor çift kelimesinden geliyor yani adam tek kalmıyor onun yanında çift oluyor onunla beraber o işin olması için karşı tarafa söylüyor gibi bir anlamdan geliyor şimdi mesela dersin ki bir adama gidersin ya bu çocuk yetimdir, işsizdir sen buna bir iş ver ağasın işin çok, işini verdim çocuk zaten müracaat etmiştir de Patron belki onu işe almayacak ama sen gidiyorsun diyorsun ki ya ben bunun babasını tanırım bunun ailesi muhtaç. al şu çocuğu. İşte bu şefaattir. Yani rica ediyor, ediveriyorsun. Efendim o müracaat eden kişinin işi olsun diye. Çeşitli şefaatler olabilir. Yani böyle ricalar olabilir. çeşitli şefaatler olabilir bu şefaatler içinde en üstün sevaplı, en faziletli şefaat iki kişi arasında nikah konusundadır yani birisi gidiyor, birisinin kızını istiyor Allah'ın emriyle, peygamberin kavli üzere, senin kızını almak istiyorum efendim, kızını ver diyor, adam da ya verecek ya vermeyecek, belli değil ama birisi gidiyor diyor ki ya ben bunları tanırım şuna kızını ver iyidir yani e, ben uygun görüyorum tanıyorum efendim e, memnun olursun filan diye şefaat ediyor şefaatlerin en sevaplısı nikah konusunda yapılan aracılık ve rica ve şefaattir diyor Peygamber Efendimiz bu neden dolayıdır nikahlanmak İslam'da çok sevaplı hep bunu millet bilmiyor. Evlenmek, nikahlanmak İslam'da çok sevaptır. Evlinin e, namazları, niyazları bekarlardan daha çok e, kıymetlidir, daha çok sevaplıdır. Yani bekar bir namaz kıldığı zaman bir sevap alır, evli namaz kıldığı zaman onun kaç kat fazlasıydı unuttum, 70 kat. 70 kat mı bir şey 80 kat mı 70 kat daha fazla sevaptır. Ee, sonra evine getirdiği yiyecek içeceğin mükafatı bire 700 mislidir. Lafakatüke ala ehlike bir sevihmiyeti derecen çok sevaptır. Çocuk yetiştirmek çok sevaptır. Hasılı yani Çocuk büyütmek Allah rızası için çocuk büyütürken sıkıntı çekmek, çocuğun hastalığına tavır etmek, onun efendim büyümesi için masraf yapmak, efendim vesaire bunların hepsinin mükafatı sevabı çoktur. Onun için insan Allah rızası için ve hayırlı evlada sahip olmak için ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olsun diye Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftar edeceğim kıyamet gününde buyurmuş. Onun için evlilik güzel bir şeydir. Allah efendim evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin. Onları böyle efendim iyi kimselerle evlendirmeyi bize nasip etsin. Mutlu olduklarını görmeyi nasip etsin. Bir de başkalarının kızlarını, oğullarını iyi insanlarla nikah yapsınlar diye, evlensinler diye aracı olmakta çok sevap olduğu için bu hadis-i anlaşıldığı üzere ona da gayret gösterelim. Şimdi bu devirde ne oluyor muhtemelen kardeşlerim? Bu devirde bu ahir zaman kızları süslenmesini çok iyi biliyor. Çok güzel süsleniyorlar. Çok güzel giyiniyorlar. Bu artık bir sanayi. Ruş sanayi, aldık sanayi, bilmem kudra sanayi, berberlere şu kadar para veriyorlar. ...terzilere bu kadar para veriyorlar... ...efendim, yani kendisini... beğendirmesi biliyor... ...cadolozlar. Ama... ...şeyler... ...Müslümanların kızları... ...babası diyor ki... ...höt oraya gitme. Annesi diyor ki... ...kız şöyle yapma... ...namuslu olacağım diye... ...namuslu yetiştireceğim çocuğumu diye... E, ...haramlardan, günahlardan uzak... ...elinin altında yetiştiriyor. Şimdi elinin altında... ...yetiştirdiği için kız şey oluyor, saf oluyor. Temiz oluyor. Peren çemberden geçmemiş oluyor. Ötekiler gibi e, her şeyi fıl fıl, fıldır fıldır görüp bilen bir şey olmuyor. Ötekiler aldatıyorlar erkekleri. Mesela ben şeyden duydum, Müslüman olmuş bir Avrupalı'dan duydum. İngiltere'de anladım. Yani İsveç'te değil. Efendim, o da iyi kapalı bir kadın. Yani İngiliz Müslüman olmuş. Kapalı. iyi bir insan. Biliyoruz. Tanıyoruz. Biz diyormuş bizim hacı hanıma, o Bizim hacı hanımdan duydum ben. Biz diyormuş İngiliz kızları olarak aramızda hadi gidelim bir orta şarkı şarkı avlayalım derdik diyormuş. Herhalde bizim orta, orta şarkının erkekleri de makbul galiba. Efendim. Veyahut ...ummiyetle orta şarttan giden insanlar... ...orada şey... ...yani para imkanı var ki oraya gidiyor. İngiltere'de okutuyor çocuğumuzdan. Herhalde bundan... ...hadi gidelim bir orta şartla alayalım diyormuş. Bu da avlamış bir tanesini. Yetişe itibarı da söyleyen de... ...avlamış, bize gelin gelmiş... ...yani Türkiye'ye. Hakikaten de... ...beyi de iyi... ...menkilerde, makamlarda yani... ...sevdiğimiz bir kimse. Mütte değil. Kendisi de, çoluğu, çocuğu da, hanımı da... ...mütte değil. Ama... Bunu derlermiş yani. Gidelim bir orta şartlı delikanlı ağlayalım derlermiş. Balık mı ağlıyorsun? İyik mi alıyorsun? balık mı ağlıyorsun, kuş mu ağlıyorsun? Ama derlermiş bunu. Biliyorlar ya. Fakat bizimkiler şey yapmaz. Bazen melek gibi bir kız evde kalır. Neden evde kalır? Her isteyene vermez anası babası. E bundan istediği de gelip istemez. İsteyenleri bunlar beğenmezler. Efendim Sonunda bakarsın çok güzel bir kız yaşı geçmiş. Yaşı geçince de bir telaş başlar. Ruhsal bazı sıkıntılar başlar. Hem kızda hem annede, babada. Onun için hani konusunda özel gayret göstermemiz lazım. İyi kızların efendim evlenmesi için, yuva kurması için aracı olmamız lazım. İyi arkadaşlar, eşler bulsunlar diye efendim, gayret göstermemiz lazım geliyor. Evet. Evet. Evet. Bitti bu iş. Allah hepinizden razı olsun. Ama güzel şeyler öğrendik. Üç tane hadisten çok güzel şeyler öğrendik. Allah bizi Resulullah'ın sevgisine, şefaatine, iltifatına, rızasına, teveccühüne nail eylesin. Evet. Gül cemalini rüyalarda görmek nasip ettiği gibi ahirette de köşkünün yanına komşu olmak nasip Efendim Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. İki can da az ve bahtiyar eylesin. Sübhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alemin hakim. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun ala cermi'il enbiya'i vel mürfeline ve alik kullen ecmain. Velhamdülillahi rabbil alamin hamdan kesiran tayyiben mübareken fihi ala kulli halim ve fikullihin. Bi hürmeti esra ve suratim Fatiha.